ya bu adamı niye asıyorsunuz demeye cesaret edemedikleri gibi, aynı mahkemeye şahit olarak çağrıldıklarında, biz ehli tarıkız zaten, bu adam İbni Tehmiyeci dediler. Ehli tarık olduklarını söyleyerek, yani hiç alakamız yok bu adamla, biz, biz uzaktan duruyoruz dediler. Hoca Efendi, Rahmetullah Ali, İslam adına kurban olarak seçildiği gün, İslam'ın ekmeğini yiyen, Müslümanlardan zekat maaşları alarak ayakta duran,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 çok rahat ilk 10'unda oturacak birisi. Mesela Alaedal Efendi ve Atif Hoca Efendi bir arada anılacak olsa Atif Hoca Efendi onun talebesi olacak düzeyde değil. Alaedal Efendi de istiklal mahkemelerine girdi çıktı. Dört defa idamla yargılandı. Allah lütfetti onu kurtardı. Ama Emin Saraç Hoca Efendi'den özellikle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 Hapishane, da filan olur şeyler değil onlar. En basit Emin Saraç Hoca duyduğum iki oda hocasından yani bu olayı yaşayandan duyduğu şey. En basiti 3 ay bir odada bunları tutuyorlar. 10 tane her biri İmam-ı Azam ayarında o çağda büyük bir alim Ali Aydar Efendi, Atıf Hoca Efendi bunları bir odada tutuyorlar ve tek bir gaz tenekesi veriyorlar. Abdestinizi bunun içine bozacaksınız diyorlar.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 En çok nereden 10 metrekare odada altı tane insan, e, tuvalet yapacaksın, hadi teneke doldu boşaldı neyse, bunu nasıl nereye dönecek insanlar? Şallarını nasıl çıkaracaksın? Cübbe'nin nasıl çıkaracaksın? Adamlar en can damarı neyse bir halimle oradan vurmuşlar. Ben bunu olayı yaşayan birisi Emin Sarıçuçu Efendi'ye anlattı, ben ondan hatıralarından dinledim. Ali Adel Efendi Hazretleri Allah şefaatin ermiyin hayırlı eylesin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 Meyr iki defa iskilip geçiyormuş. Bir ilk iskilip var daha yolu, 60 kilometre sadece tırmanıyorsun. Bir de normal iskilip yolu varmış. O at arabasine de gidecek kadar kolay bir yol. İlk gördüğüm levadan daldım. Gidip dedim ona, rastlar mı rastlarım? Bir Müslüman'a selam vereyim de, sorayım lan bunu köyü nerede filan. Vesaire böyle bilmem. Yani çocukluğumdan beri Necip Fazıl'ın kitabını okuduğumdan beri içimde bir iskilip hayranlığı vardı. Hoca Efendi hayrandı.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 Konuşma dedi ya, atla arabana git dedi. <gülüyor> bir garip oldum. <gülüyor> o adam beni böyle bir gazeteci falan bir şey zannetti, arıyor mu arıyor. Baktım benden daha böyle hassaslar varmış. Dedim hani çay verecektin bana dedim. Gideceksen git sen dedim, nereye gideceksen git. <gülüyor> <gülüyor> Neyse dedim ki yok dedim, ben dedim seni zannettiğin gibi gelmedim. Dedim, Gördün namaz kıldım dedim. Onu asanlar da kılıyordu belki dedi. <gülüyor>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 Kapıyı açar mısınız? Selamun aleyküm hocam. Aleykümselam. Buyurun. Test tur var mı? Allah razı olsun hanım Hocam ...bizimle ne kadar gelmeniz gerekiyor. Müsaadenizle kitaplardan bazılarını da götürmek zorundayız. Anne, bey babamı niye götürüyorlar? Niye götürüyorlar onu. Babacığım, canım babacığım gitme ne olur. Bizi bırakma ne olur. Üzülme yavrum, hemen döneceğim.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 Bu imza'yı tanıdınız mı? Hayır. Giresunlu Muammer namında birini duydunuz mu? Hayır. Kitabınızı Anadolu'ya postaladınız oldu mu? Tek tür. Kimler? Nasıl hatırlayabilirim? Peki. Elinizde kayıtları yok mu? Pek saklama. Hoca, bu adamı tanıdın. Mı?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 Geçmiş olsun. Beraatinize çok sevindim. Buyurun hocam ayakta kalmayın. Ben geldiğinizi haber verin. Selamünaleyküm. Aleykümselam hocam. Geçmiş olsun. Allah razı olsun. Atif Hoca'yı getirdiler efendim. Nezaretat. Nezarete mi? Fakat efendim mahkeme serbest bırakmadı mı? Üstüne vazife değil. Ne diyorsam onu yap. ...Kağıdını imzaladılar mı? Evet, imzalattırdım. Tamam, siz gidebilirsiniz. Aleyküm. aleykümselam Hocam, maalesef sizi... ...tekrar nezarete götürmek zorundayız. Her zaman her yerde... ...gerçek ol gerçek... ...gerçek değilsen... ...ellerini içe, ...ellerini içe.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 Allah emanet olur. Hadi, birazcık yürüyelim abi. Hadi. Gelam. Efendi. Uzat abi. Gel, gel. Birazcık rahat ederiz, ne yapacağız. Biraz da soğusun ama. Tamam. Ne istenersiz de evet, efendiliğiniz bu kadar bas. Gel yavaş, iyi bakın. Aç. Hadi evet, kendinize iyi bakın. Gel. Kalın sağlığınız. Hadi. yavaş. Tamam artık. Erenler yavaş. Bye. -bye. Cemiyetiniz önce Cemiyetül ül neden Teali İslam Cemiyeti'ne dönüştürdünüz? Cemiyetül ül maksatta zaten ilim ve ahlak cihetinden Allah rızasını kazanmak ve dinimizi yüceltmekten ibaretti. Biz bu gayeyi umumileştirmek istedik. Bu vesileyle bütün efkârı umumiyeye yaymak mümkün olur diye düşündük. Fakat onu siyasi bir amaçla kullanmaya kalkıştınız.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 Bu millet nasıl kurtulacak bu İzmihlal'den? Bu millet İzmihlal'den ancak dinine gerçek manada sarılmakla kurtulur reis bey. Allah'ı inkar ederek ilme ulaşamaz. İlmi inkar ederek de Allah'a ulaşamaz. Allah İçerideki hocaefendileri şapka yüzünden süründüren şu kev var ya... ...bundan bir sene önce şapka diyor diye... ...şu merdivenlerden bir gazeteci genci tekbe tokat yuvarlamıştı. Hale bak!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 Suzağır.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 Fakat ortadadır, Reis bey! Müdafaa'ya gerek yoktur! Buyurun kararınızı verin!